Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Saygıdeğer kardeşlerim, Mekke müşrik ordusu öfkeyle, süratle Bedir'e doğru yol alıyordu. Zenginler sırayla orduyu doyurma görevini sürdürüyordu. Her gün on deve kesiliyordu. Mekke ordusuna Ebu Sufyan'dan haber geliyordu. Kervanı selametle Mekke'ye ulaştırıyor, Ordu Mekke'ye dönsün şeklinde bir haber geliyordu Ebu Süfyan keskin muhakemesiyle hemen bir çözüm üretiyordu Bilinen yolu bırakıyor hemen sahil yoluna giriyordu Böylece Müslümanların kervana ulaşması mümkün olamıyordu Kervan kurtuluyor ve Mekke'ye yaklaşıyordu Ebu Süfyan durumu hemen Mekke müşrik ordusuna bildiriyordu Savaşılmamasını istiyordu Bu haberden Ebu Cehil son derece rahatsız oluyordu Zira o bunu büyük bir fırsat olarak biliyordu. Bu vesileyle Müslümanların belini kıracaktı. Artık bir daha onların güç ve kuvvet kazanması mümkün olmayacaktı. Ebu Cehil ordusuna dönüyor. Vallahi Bedir'e varmadan dönmeyeceğiz. Orada üç gün kalacağız. Yiyeceğiz, içeceğiz. Cariyeler, şarkılar söyleyecek. Araplar gelip eğlencemizi seyredecek. Daha sonra döner geliriz diyordu. Öbür taraftan Ebu Sufyan'dan gelen haber Ümeyye bin Halef'i fevkalade sevindiriyordu Zira Ümeyye savaşmak istemiyordu Zorla orduya iştirak ediyordu Gelen haber tam da onun gönlüne göreydi Artık savaşmanın bir anlamı yoktu Kervan kurtulmuştu Kervan Mekke'ye varmak üzereydi Zaten Ümeyye orduyla birkaç gün yıla devam edecekti Sonra Mekke'ye dönecekti Ama Ebu Cehil'den yakasını kurtaramıyordu Ümeyye, Ebu Cehil'e geliyor. ''Ben artık dönüyorum, ey Ebu Cehil'' diyordu. Ebu Cehil nereye? ''Mekke'ye'' diyordu. Ebu Cehil, ''Sen artık iyice çocuklaştın ey Ümeyye, kaç kez izin istedin?'' Ebu Cehil, Ümeyye'nin isteğini ciddiye alıyordu. Kesin bir şekilde sözünü söylüyordu. ''Bedir'e varmadan, eğlenmeden sana izin yok'' diyordu. Ümeyye, yine çaresizlik içine düşüyordu. ''Kalbi Mekke'ye doğru gidiyor.'' Ama devesi Bedir'e doğru yol alıyordu. Peygamber Efendimiz Bedir yolundaydı. Bedir üç günlük bir yoldu. Bu arada müşrik orduyla ilgili haberler almaya çalışıyordu. Gelen bilgiler ışığında müşrik ordusunun 950 ya da 1000 civarında olduğunu öğreniyordu. Ayrıca orduyu yönetenlerin kimler olduğunu da öğrenmişti. Müşrik ordusunun öncüleri Mekke'nin liderleriydi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu bilgiye ulaşınca işte Mekke ciğerlerini sizlere sundu buyurdu Üç günlük yolculuk bitiyordu Peygamber Efendimiz Bedir'e ulaşıyordu Mekke Müşrik Ordusu ise Ancak 8-10 günlük bir yolculuktan sonra Bedir'e gelebilirlerdi İslam Ordusu Bedir Ovası'na giriyor Resulullah Ordusu'nu Bedir Bahçelerine yakın bir noktaya yerleştiriyordu Sahabe-i Kiram'dan Hubab bin Münzir radıyallahu an peygamber efendimize gelerek konaklama yerinin ilahi bir emirle olup olmadığını soruyordu. Resulullah ilahi bir emrin olmadığını beğen buyuruyorlardı. Hubab bin Münzir radıyallahu an Ey Allah'ın Resulü bizler savaşçı insanlarız ve nasıl savaşılacağını çok iyi biliriz. Burada uygul olan şey bütün kuyuları kapatıp sadece bir tanesini açık bırakmaktır. Bizler Açık olandan ihtiyacımızı görürüz. Mekke ordusu ise susuz kalır. Ey Allah'ın Resulü, orduyu buradan kaldırıp kuyunun başına yerleştirelim. Biz çarpışırken susadıkça suyumuzu içeriz. Müşrikler ise susuzluktan kırılırlar diyordu. Peygamber Efendimiz, İslam ordusunu kuyuların bulunduğu yere yerleştirdi. Artık suya Müslümanlar hükmediyordu. Mekke müşrik ordusunun su imkanı kalmıyordu. Peygamber Efendimiz ordusunu yerleştirdikten sonra Bedir'in çevresinde bulunan kabilelere gidiyor, onlarla görüşüyor, onlara İslam anlatıyordu. Ayrıca onlarla İslam'ı kabul etmeseler bile dostluk ilişkileri kuruyor. Onlarla bir ittifak gerçekleştirmenin gayretini ortaya koyuyordu. Mekke Müşrik ordusu Ebu Sufyan'dan gelen haberden sonra ilerlemesini yavaş yavaş sürdürüyordu. Defler daha bir kuvvetle çalınıyor, cariyeler şarkılar söylüyor, gençler naralar atıyordu. Enfal suresinin 40. ayetinde Çalım satmak, insanlara gösteriş yapmak ve insanlara Allah'ın yolundan koymak için yurtlarından çıkan kafirler gibi olmayın. Allah onların yaptıklarını çepeçevre kuşatmıştır buyruluyor. Ayetler insanın ve insanlığın hallerini beyan ediyordu. İnsanın hem dış dünyasını hem ruh dünyasını resmediyordu. Müşrik önceler tam bir kibir abidesiydi. Yürüyüşlerinde ve hallerinde kibirleri çok belirgindi. Sanki vadiler onlarındı, sahralar onlarındı, o beldeler onlarındı. Yürüyüşleri kibir saçıyordu, konuşmaları keskin kılıçlar gibiydi. Zaten Ebu Cehil öyle diyordu, ''Bedir'e varacağız, üç gün kalacağız.'' Üç gün eğleneceğiz, Araplar gelecek, bizim eğlencemizi seyredecekler. Onlar kendilerini Kaf görüyorlardı. Ayette üç esas üzerinde duruluyordu. Birincisi çalım satmaktı, ikincisi gösteriş yapmaktı, üçüncüsü Allah yolundan alıkoymaktı. Ayet kafirlerle ilgiliydi, aynı zamanda Müslümanlara da hitap ediyordu. Kafirler gibi olmayın buyuruluyordu. Müminler de kibrin ana girebilirlerdi. Yürüyüşlerinin tabiliğini kaybedebilirlerdi. Çalımlı çalımlı yürümek gibi şeytani bir halin içerisine düşebilirlerdi. Yapıp ettiklerini gösteriş için yapabilirlerdi. İnsanlardan itibar görmeyi sahici bir değer zannedebilirlerdi. Böylece Allah'a kulluk iddiasında olan mümin, Rabbi Rahim'in rahmetinden uzaklara düşebilirdi. Şeytanın iltifatına kurban olabilirdi rahman Rahim olan Rabbimiz Kafirler gibi olmayın buyurarak Kurlarını uyarıyordu ikaz ediyordu Doğal hallerini Tabi hallerini Muhafaz etmelerini murat ediyordu Mekke Müşrik ordusunda Nice öncüler Kibir Anaforundaydılar Ama sağduyusunu kaybetmeyenler de vardı Utbe bin Rabia bunlardan biriydi. Utbe Müslümanlara kin dolu, öfke dolu biriydi. Ama savaşın tehlikeli olacağını düşünüyordu. Savaşın sonucunda daha büyük sorunların olacağını tahmin ediyordu. Öyle diyordu. Ey Kureyş topluluğu! Vallahi siz Muhammed ve adamlarını yenseniz bile bir şey elde edemeyeceksiniz. Birbirinize baktığınız zaman birbirinizin şahsında... Amcanızın, yeğeninizin veya yakınlarınızın birisinin katilini göreceksiniz. Bu ise aranızda kim tohumlar ekecek? Birbirinize düşman olacaksınız. Gelin bu işten vazgeçin. Muhammed ile Arapların arasından çekilin. Muhammed ile Arapları baş başa bırakın. Eğer Araplar Muhammed'in hakkından gelirse, bu sizin için, amacınıza ulaşmak için yeterlidir. Yok eğer, Araplar Muhammed'i desteklerlerse ona dokunmadığınızdan dolayı size karşı yumuşak davranacak, iyiliklerde bulunacaktır diyordu. Ebu Cehil, Utbe bin Rabia'nın konuşmasından son derece rahatsız oldu. Öfkenin girdabına girdi ve Utbe'nin Muhammed ve adamlarını görünce korkudan ciğerleri şişti. Hayır, Allah Muhammed bizim aramızda hükmünü verinceye kadar bu işten vazgeçmeyeceğiz diye bağırıyordu. Mekke müşrik ordusu Bedir'e yaklaşıyordu. Ama Müslümanların durumu ile ilgili ciddi bilgiler yoktu. Bir keşif kolu çıkarıyorlardı. İslam ordusunun durumunu öğrenip geleceklerdi. Keşif kolu Bedir'de karargahını kurmuş olan İslam ordusunu gözlemliyordu. Ve geri dönüyorlardı. Yeterli bilgiye ulaştıkları kanaatindeydiler. Gözcülerden biri vallahi ne teşhisat ne zırhlar, ne de atlar gördüm diyordu. Bu haber Mekke müşriklerini çok sevindiriyordu. Sanları tahminleri doğru çıkıyordu. Müminlerin zayıf olduklarını biliyorlardı ve aynen bildikleri gibi bir durumla karşı karşıyaydılar. Ama diğer gözcü sözü alıyor ve şöyle diyordu. Vallahi öyle bir topluluk gördüm ki onlar ailelerine dönüp gitmek istemiyorlar. Ölmeye karar vermişler. Ölümden hiç korkmuyorlar. Onların kılıçlarından başka ne bir koruyucuları var ne de herhangi bir sığınakları ama gözlerinde celal var, heybet var diyordu. Bu haber bazılarını daha bir düşündürdü. Bu savaşın anlamsız olduğunu söyleyip duranların sesleri tabir yükseldi. Savaşmanın anlamsızlığını daha yüksek bir sesle dile getirdiler. Ebu Cehil ise kararlıydı. Savaşmak istiyordu. Hel hele Müslümanların bu denli zayıf olduğu bir zamanda savaşmak en isabetli bir yoldu. Müslümanların varlığını yokluğa gömebilirlerdi. Bu büyük sorundan tamamen kurtulabilirlerdi. Ebu Cehil sesini yükselterek, Bedera varmadıkça dönmeyeceğiz. Orada üç gün kalacağız. Develer kesecek, yemekler yenecek, şaraplar içeceğiz. Cariyeler şarkı söyleyecek, eğleneceğiz. ''Başımıza toplanan Arap'larsa bizi dinler, seyreder. Bundan sonra kararlılığımızla gücümüz karşısında bizden hep çekinir, bize karşı işlerinde korku taşırlar.'' diyordu. Müşrik ordusu Cuhve denen yere geldiğinde Ebu Cehil'in dostu olan Faf el-Kinani oğluyla Ebu Cehil'e hediyeler gönderiyor ve bir de ''Eğer istersen yardımına adamlarımı göndereyim, istersen ben de gelebilirim.'' diyordu. Ebu Cehil onun bu teklifine karşılık Eğer biz Muhammed'in iddia ettiği gibi Allah ile savaşıyorsak Allah'a yemin olsun ki bizim ona karşı gücümüz yoktur. Eğer biz insanlarla savaşıyorsak Allah'a yemin olsun insanlara karşı gücümüz vardır. Yemin ediyoruz Bedir'e gidip orada içki içmedikçe sazcılar saz çalıp cariyeler şarkı söylemedikçe Muhammed'in savaşından geri dönmeyeceğiz Çünkü Bedir Arap panayırından bir panayırdır Ve pazarlarından bir pazardır Böylece bizim buraya geldiğimizi Bütün Araplar duyarlar Ve artık bundan sonra Ebediyen bizden korkarlar diyordu Ebu Cehil Yardım teklifini kabul etmiyordu Zira Müslümanları Çok zayıf görüyordu Müslümanların zelil olacağı imha edileceği gün gibi Ortada diye düşünüyordu